Mutlu günler değerli türkü severler. TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bu programda bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Radyolarını açıp günün bu bölümünü bizimle paylaşan herkese her yere kucak dolusu selamlarımız gönderiyoruz. Kadimkent Diyarbakır'dan seslendiğimiz Türkü Diyarı programını tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Her zamanki sevecenliğiyle size kucak açan, saygı ve sevgilerini ileten yayın ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkiye'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Bahar Uygur, yayını radyolarınıza taşıyan teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk Tamak Güneş'le birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.